Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bu akşam işizamlar tekbirin fazileti. Allah-u Teala peygamberimize ilk olarak bu emir verdi. Peygamberimizin iki veşi var. Peygamber başıması ile ilki Hıra'da Nur Dağı'nda oldu. O zaman peygamberimize Esinibillah ikra oku emir verildi. O zaman Peygamberimize yalnızca nübübet verildi, insanlara davete mükellef olmamıştı. Sonra tekrar yine Peygamberimiz'e terine Cebel Seram geldi. İşte bu gelişinde Peygamberimize hem insanlara davet emri verildi, hem Peygamberimize verildi Allah Allah'a tanaşııyla buyuruyor müddesi suresinde ayetin başında size ya Eyel müddesürü kum feendir ve Rabbiki peke bir Peygamber Aleyhisselam Bu bir gün çok bunalmıştı daralmıştı canı dışarıda eve gitti. Hazreti Hatice Validemize Ya Hatice destiruni beni örtün beni örtün buyurdu Peygamber Halisem Hazretleri. Bu örtünme tabi çok anlamlara gelebiliyor. Bunun biri zahiri anlamı Peygamber Halisem Hazretleri'nin Öyle üzgün bazı olduğu için bir örtülme, bir rahatlama anlamına geliyor. Bir de peygamberlik görevini yüklenen anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde, odasında, haç yanında yatarken örtüye bürünüp, Cevâ geldi ve şu ahtikemi getirdi. Ya eyyühel müddessirü Ey örtüye bürünüp yatan kum kalk. Yani sen yatmak için yaratılmadın kum. Buradaki kum yalnız ayağa kalkmak anlamına değil de azimetle bir amaçla kalk. Yani görev başla. Feendir, hemen insanları Allah'ın azabı uyar. Korkut anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam hadretleri Allah Teala'nın bu emri üzerine hemen yattığı yerden örtüsünü attı, ayağa kalktı Peygamberimiz harakadan cenab ayeti devam etti ve rabbine de tekbirle an yani tekbir getir buyurdu peygamberimiz aleyhisselam hazretleri hemen Allahu ekber diye tekbir getir peygamberimiz Hatice validemiz peygamber yanı başında oturuyordu Tabi o da peygambere eş olmaya layık bir mukaddes, muhterem bir hanım. Duygulandı. Bir şeyler sezdi. Görmese de peygamberimizin tekbir getirme üzerine o da hemen Allah'a ekber de getirdi. Ve çok duygulandı. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne insanları davet ile emri olunduğu zaman ilk veren emir feenzir insanları azabımla uyar korkut haber ver haber ver arkada Mevlam buyurdu ve rabbeke fekebir rabbini de büyükle tekbir getir Allah ekber de Peki bu tekbirin asıl anlamı nedir? İslam'da bunun yeri nedir? Fazleti nedir tekbirin? Tekbir Arapça kelime tabi mastardır. Kebbere yükebbürü tekbira e gelir? Kebbere fiili, fiili masibunun tefil babından geliyor. Tefil babı da Arapçada kesret için, yani çokluk için gelir. Ve şu anlamda çıkmış oluyor, Rabbini çok çok tekbir getirerek Rabbini büyükle anlamına geliyor. Peygamberimize neden acaba Mevlam böyle emir verdi Rabbini tekbir getir diye? Tabii peygamberlik görevi, Allah'ın emirlerini tebliğ görevi en zor, en çetin, yani büyük evliyaların bile sabır edemeyeceği, dayanamayacağı o kadar büyük bir emir, tebliğ görevi. Neden mi? İstediğine değil, süzü değil de çünkü görevli olduğu bütün insanları davet edecek. En azın kafirleri de taşlansa, dövülse, hakarete orasa, hepsini bunlar sineye çekecek. Bir adım atmayacak, tabiz vermeyecek, bıkmayacak, usanmayacak, bana demeyecek, demeyecek. Hayatı boyunca insana davet edecek. Bunun için Mevlam buyurdu, tekbir getir Habibi Muhammedim. Yani, Allahu Ekber, en büyük Allah'tır de. İşte, demek ki bir kişi, tekbir getirince, Allah'ın Cereşanlığı, büyüklüğünü, azametini düşününce, o kişiye dünya, dünyadaki her şey, biraz basitleştir, küçük kalır. Yine Rabbimiz İsra suresinin son ayetinin sonunda Mevlam şöyle buyuruyor. Ve kebirhu tekbirah Mevlam buyuruyor. Ve tekbira tekbirah ve kebirhu bu zamir Allah acıdır onu büyükler tekbira, tekbir getirmek ile Mevlam'a yüce et, onu büyükle. İşte, demek ki İslam'da, dinimizde elhamdülillah, tekbir getirmek, Allah-u Ekber demek, bu da Allah'ın emridir. Allah'ın emridir. Bu, tekbirin önemi hakkında, tefsiri kaldı Beyzavi'de ayetlerin tefsirinde kaldı beyazavi tefsirinde şöyle bir açıklama yapıyor. Çok hoşuma gitti benim. Size bunu açıklayayım inşallah. Şura buyuruyor tefsiri kaldı beyazavi de vefihi tenbihun Allah Teala'nın tekbir getirir emrinde şöyle bir tembih uyarı vardır buyuruyor. Alâ ennel abde bir kul ki bir müslüman bir kul ki ve imbalaga fi tenzihi ve tahmidi bir kul her ne kadar Allah-u Teala'yı tenzihde yani Süper Allah demesinde ve tahmidi elhamdülillah demesinde ne kadar mübalaga etse ileri girse. Allah'a çok her kadar tesbih etse, Allah'a hamd etse de, veci fil ibadeti, yine kul, diğer ibadetlerde de, namazda diğer ibadetlerde, e, çok bir iştahat etse, gayet etse, gücünü kullansa da, yenbegî en yâterife bil kusuri Kula şu gerekir ki, burada kusurunu, noksanlığını, aznini bilmesi, bunu itiraf etmesi gerekiyor. Anlak ki demek ki kul Allah-u Teala'yı ne kadar tesbih ansa, Sübhanallah gibi, Allah'a göre kul hamd Elhamdillah gibi, kul Allah'a göre ibadet etse, çalışsa, çabalasa, Kul bütün gücünü kullansa, kulluk etse ama tekbir getirmesi gerekiyor. Neden? Allah-u Ekber. Yani ne kadar bir kul Allah'a bak de hakkını yerine getireyim anlamına geliyor. O Yüce Allah o kadar büyük ki Mevlamız, öyle güç sahibi ki Mevlamız, ona kuluk etmek hadimiz değil anlamına geliyor. Müslüman hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Alimizdirim, ehabül kelam ilallahi erbeun. Allah Teala katında sevimli dört kelam vardır. Yani Allah'ın sevdiği dört kelam vardır. Nedir bunlar? Subhanallah biri." Elhamdülillah ikincisi, La ilahe illallah üçüncüsü ve allah Ekber dördüncüsü. Demek ki bu dört kelam, bu dört söz, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve allah Ekber, Allah katında çok sevimli, çok faziletli, Söyler bunlar. Yine buraya Peygamber Hazretleri bunları söylemem, bunları söylemem, benim için buruyor. Üzerine güneş doğan her şeyden daha ben için hayli sevindir burayı. Yani bir kişi bunları birer defa söylemesi, üzerine güneş doğan her şeyden daha Allah katında hayırlı fazilette buyuruyor. Yine bir ad Şerif Ramuz'dan okuyorum inşallah. Şuna buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri et tesbihu nısfül mizan tesbih yani Sübanallah demek buna devam etmek nısfül mizan mizanın yarısını bu dolduruyor mahşerde velhamdülillah temle'uhu kul bir de elhamdülillah diye Allah hamd derse muademe derse bu da ne yapıyor mizanın diğer yarısını bu da dolduruyor ve tekbiru tekbir getirmek yani Allahu Ekber demekte de, yemle'u ma beynes semai ve Erold yerle gök arasını dolduruyor. Demek ki bir kişi bir defa, bir defa kişi inanarak anlamını da aça düşünerek Allah'a ekber derse. Yani en büyük Allah'tır. Ancak odur büyük olan diye bir kişi inanarak, anlamını bilerek bunu bir defa söylerse bunun sevabı yerle gök arasını dolduruyor mu derler. Yerle gök arasını. Ne kadar gök var, yedi kat gökte var bakınız. Yedi kat gökte var. Bu göklerde öyle yıldızlar var, öyle galaksiler var ki ışık yılıyla milyonlarca şey ölçülemiyor o kadar muazzam bir uzay ancak bir Mevla biliyor ucunu boşunu bunları biliyor demek ki bir kul bir insan inanarak anlamını da az çok bilerek bir defa bir tek defa kul Allahu Ekber derse bunun sevabı Yerle gök arasını dolduruyor. Bu kadar sahibi var. Şimdi tabi durum böyle olunca demek ki İslam'da tekbir getirmenin Allah'a kür demenin çok özel bir yeri var. Böyle olduğu için de namaza tekbirle başlanıyor. Sünnet olsun, faz olsun, vacip olsun, nafil olsun böyle. Hangi namaz olursa olsun her namaza önce mutlaka tekbirle başlanıyor. Allahu ekber deniyor ve bu tekbire iftidah tekbiri yani o manevi kapıyı açış tekbiri deniyor. Bu tekbirin bir ismi daha var. Tahrime tekbiri. Yani kula bağşeleri haram kılan tekbir anlamına geliyor. Tabi namazdaki ibadeti okumanın sevabı namazın dışındakinden çok ama kat kat fazla oluyor. İşte şöyle bir bugün ben bir hesabını yaptım şöyle kabaca. Hep beraber bakalım inşallah. Şimdi beş vakit namazını kılan bir kılan bir kul, bir insan, erkek hanım. Bakınız beş vakit namazında ne kadar tekbir getiriyor Ya şunu tekrarlayayım demek ki bir kişi namazın dışında bunu yüzden vurgulurum bunu çünkü namazın içindeki hesabı kat kat fazla oluyor yani bir kişi namazın dışında inanarak anlamını az çok bilerek bir defa Allah ekber derse yer gök arasını dolduruyor. Yani şu uzayı dolduruyor. Galer hepsini geçiyor. Dolduruyor. Bir defa derse ya elhamdülillah namaz kılan bir kişi, namaz kılan bir kişi bakınız, günde kaç defa hem namazda bunu diyor. İki rekat namazda on bir tekbir getiriliyor muhtemelen? İftah tekbiri Allah'a yaktırıyor. Rüküye giderken tekbir getiriliyor. Rüküden kalkan semir deniyor. Ama rüküden secdeye giderken yine tekbir getiriliyor. Secden kalkılıyor. Allah'a ekber tekbir getiriliyor. İkinci secdeye yine tekbille gidiliyor. İkinci secden Allah'a ekber diye yine tekbire kalkılıyor. İkinci rekata. Demek ki Yalnız iki rekat namazda, yani sabah sünnetinde on bir defa tebrik getiriliyor. On bir defada sabah namazdan fazlan getiriliyor. Ne diyor? Demek ki bir kişi sabah namazdan yalnız yirmi iki defa tebrik getiriyor. Gelin öğün namazına. Öğle namazını önce dört iki sünneti kılıyor. Sonra 4 tekat fazla kılınıyor. 2 de son cedir kılınıyor. Öğle namazında tam 55 defa tekbir getiriliyor. 2 namazında 4 tekat sünnetinde yani 22 defa 4 tekat 2'nin fazında 22 defa ne ediyor? Toplam 44 ediyor. Akşam namazında 28 defa yatsı namazı ise bütün namaz dahil tam 74 defa tekbir getiriliyor. Toplam 223 oluyor Yani bir günlük namazda, bir gün namazda demek ki Allah izni elhamdülillah inan, iman ederek bir kişi beşerket namazını kılıyorsa bir günlük namazında tam 223 defa hem de namazda Allah ekber diye tekbir getiriliyor getiriliyor. Bir kişi namazın dışında bir defa tekbir getirirse o tekbirin sevabı bütün yeri göğü dolduruna göre düşünün ki namazda namazda bir günde tam 223 defa Allahu ekber diye tekbir getiriyor. Yani namazın başka sevaplarına girmiyor Diğer girmiyoruz. Demek ki sırf şu tek bir sevabı bile hadi bunu ölçemeyiz. Bunu, bunu tabi tabii diğer bir şey Demek ki ne yazık ki namaz kılmayan kişiler bundan, bu sevaptan yoksun kalıyorlar. Tabii diğer kraliye teşbihi onunla alberry tabii. Bunda kalmıyor. Bir de yine her vakit nabazan sonra teşbih çekiliyor. 30 defa Subhanallah. 30 defa Elhamdülillah deniyor. 30 defada tekbir getiriliyor. 30 30 defada Allah'u Ekber, Allah Ekber, Allah Ekber. Yine kişi beş vakit namazında ne yapıyor? Tam 165 defa tekbir getirmiş oluyor. Demek ki beş vakit namazındaki tekbirleri toplam 223. Her vakitte 33 de Allah'a tekbir getiriyor. Beş vakit toplam ediyor 165. Bunların toplamı ne ediyor? tam 388 dedi ediyor. ediyor. Demek ki bir kişi Allah'ın namazını kılıyorsa beş namazını namaz içinde namazdaki tekbirlerin toplamı 388 oluyor ortaya bakılır böylece. Sırrı tekbirin sevabını bir Allah bilir. Bunun sevabını. Tabii bunun içteki sevapları artık melekler yazıp bitiremez. Bitiremez. İşte beş vekit namaza böyle Allah'a berdiye tekbirle başlandığı gibi ayıcı namaz içerisinde rükünler değişirken de yine tekbir getiriliyor. Allah'a berdiye neden acaba? Bunun tabi bir hikmeti anlamı var tabi. Bu şundan ileri geliyor. Şimdi kişi ayakta namazda. Namaza durdu. Efendim okudu Sübhanek'e'yi elhamı okudu, zam okudu, rüka barışak. Ne diyor burada kul? allah Ekber. Neden? Ya Rabbi, o kadar büyüksün ki Ya Rabbi, azaman sahibisin, kuddet sahibisin, yeri göğü yaratan sensin Ya Rabbi, o kadar büyüksün Ya Rabbi, ama sana kulluk etmeden acizim anlamına geldi. Kul rükaya gidiyor, rükü tesbihini yapıyor, Allah'ın Muhammed'e de kalkıyor. Rabbenin Ekrem diyor. Secdeye giderken yine tekbir Allah-u Ekber diye kul yere atıyor kendini, secdeye kapanıyor. Yani Ya Rabbi o kadar büyüksün ki Ya Rabbi, o kadar büyüksün Ya Rabbi, sana kulluk yapmadan acizim Ya Rabbi de İşte demek ki tekbirin bir anlamı da bu. Hikmeti bu. Beş veki namaza bu şekilde tekbile giriliyor. Ve her rükunda, yani kıyamda, rükuda, secdede, teviyyat, oturuşta, aya kalkışta, hep tekbir getirildiği gibi namaza davet olan esan Muhammedi de yine tekbile başla bakınız. Tekbile başlıyor. Hem de bir defa, iki defa da değil de Ezanın başına tam dört defa tekbir dört defa getiriliyor be. Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Demek ki Allah katında tekbirin fazileti bu kadar bu kadar üstün. namazı da, ezanı Muhammed'i de böyle tekbirle başlıyor. Neden bu da böyle oluyor? Tabii insanız bizler. Beşeriz. İhtiyaçlarımız da var. İnsan dünyaya tabii çalışması da mecburuz. Dünyada bağımlıyız. Havayı, suyu, her şeye bağımlıyız da. Ama insan böyle dünyaya dağılmış gafetteyken vakit geldi mi hemen bir tekbir gele baktınız. Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Ey dünyaya dalan çöze dalan, konuşmaya dalan, eğlenceye dalan, boş şeyel boşluklarda dalanlar uyanın kendinize geliniz onları hepsi önemsiz kaldı Allah'ın büyüklüğü karşısında en büyük Allah'tır deyince tabii akarsuyun durması gerekiyor Esen yelin durması gerekiyor böylece. Kul her şeyden geçip Allah yoluna namaza koyması gerekiyor dede diğerleri kalacak bu trende. kalacak onlar ancak bizim görecek olan namazdır işte dört tekbir ezanda okunuyor yine ezanın sonunda iki deva vaviyet yani tekbir getiriliyor hayale felahdan sonra yani koşun namaza koşun felaha kurtuluşa koşun koşun ondan sonra tek bir daha tekbir Allahu ekber Allahu ekber unutmayın en büyük Allah'tır en büyük Allah'tır ve sonra tabi kelime-i tevhid la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur deniyor İşte dinin direği olan namaza böyle tekbile başlanıyor namazda her değişimde hal değişiminde yine Allah kibberde tekbir getiriliyor namaza davet olan ezanda yine dört defa tekbile başlıyor e, kurban keserken de yine yani tekbile getiriliyor Bismillah'ı Allah'a eberte getiriliyor yine yani tekbile getiriliyor tabi isteyen kurban kesmence de Allah Allah'a uzun tekbir de getirebilir onu da getirebilir bayram teşhiki tekbiri gibi ama mutlaka bu söylemesi gerekiyor Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Ekber. Yine tekbire bakarız böyle. Demek ki her ibadete mutlaka bir tekbir, tebri getiriliyor. Tekbir getirildiği zaman akarsuyun durması esniyerin durması lazım dedi muhtemelen. Peygamber şirâb bir Aleyhisselam Hazretleri Ramuz'dan Hadi okuyorum. İza harika. Bir yangın gördüğünüz zaman, büyük bir yangın gördüğünüz zaman feke hemen tekbir getiririn buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Yangın gördüğünüz zaman, yangın gördüğünüz zaman feke Buradaki fa, fa takibiye hemen tekbir getiririn allah Ekber, allah Ekber, tekbir getirin. Neden mi? Fe'innet tekbire yutu uhu. Peygamber Şer'in Aşıkı Kıbrası'nı fe'innet <gülüyor> tekbire, çünkü o tekbir getirmek, yutu <gülüyor> uhu o yangını söndürür, bu muhteremdir. Demek ki tekbirin bu önemi var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz yanma olayı Allah her şeyi bir, anı, bir denge koymuş Mevlana Yani hem maddi hem de maneviyatı lazım tabi Şimdi oksijen olmasa tabi şey işte yanılmaz. Oksijen gazı mübarek Allah'ı yaratmış. Her şeyi o yakar. O yanmaya seyip olur. Kendi yanmaz oksijen gazı. Buna mukabil eğer havada oksijen gazı oranı daha fazla olsa yangın sönmez böylece. Ama azot uymuş azot oksijen çok daha fazla oran olarak atmosfer hava tabakasında. O tabi sebep olarak azot da yangının sönmesine bir sebep oluyor. Bu maddi tabi kısmı yangının meselesi. Demek ki bir de bunun hangi üniversite tekbir de getirirse da manevi olarak hatta böyle aşırı fırtınalarda korkuz böyle dalgalarda depremlerde ki doğal afet denilen aslında bundan doğal değil Allah'ın takdiri takdiriyle muhtemelen Allah'ın takdiriyle ne yel kımıldayabilir ne bir yaprak kımıldayabilir ne gökten bir yağmur ne gökyüleyebilir Allah izin vermezse. İlla irade her şeyi kaplamış. Allah iradesi böyle. Her şeyi kaplamış. Allah-u Teala mülklerin maliki böyle. Kesin hakimiyet, egemenlik, mutlak Allah iradesinden bağlıdır. O bağlıdır. İşte bu iş ne gerekiyor burada? Allahu Ekber, Allahu Ekber diye teybir getirmek gerekiyor. Ebu Amir diye bir alim varmış muhteremler. Afrika'da yaşayan. Ebu Amir diye bir alim. Fakat Zülcenaheyn, çift gönlü. Hem maddi ilim var, hem kendisinde manevatta varmış. Yani hem evliyalık velayet makamında, hem ilimde yüksek derecede imiş kendisi. Zülcenaheyn var. Tabi olunca da ahlakı da her şey yerinde. Allah'ın sevgilisi kuluymuş böyle. Sözü etkiliymiş böyle. İçinden nur girmiş konuş zamanlar. Bu Ebu Amr Hazretleri bazen sohbet ederken bir dalarmış. Allahu Ekber. Allahu Ekber dermiş bir dalarmış. Yine kendine gelip sohbetine devam edermiş bir gün bana soruyor cemaat hocam abur ama diyorlar sohbet arasında bazen bir dalıyorsun Allah ekber Allah ekber diye tebrik getiriyorsun hem diyor duygulanıyorsun böyle etkileniyorsun acaba bunun hikmeti ne acaba neden böyle acaba bunun bir bağlısı var mı bir şeyle bir ah çekiyor, anlatayım diyor. Bana merak merakla anlatayım diyor. Şöyle başlıyor. Benim diyor annem diyor bana hamile iken diyor. Babamla birlikte uzun bir deniz yolculuğuna çıkmışlar diyor. İstil Erahim için, yakın akraba ziyareti için bir ağır hastalığı bir şey olmuş. Ben diyor annemin karımdaymışım annem bana hamileymiş, annemle babam, bu şekilde, biraz zorunlu olarak, uzun bir deniz yolculuğuna çıkmışlar diyor. Gitmişler. Gülerken normal gitmişler diyor. Dönüşte, gece, gemine gelirlerken, aniden birdenbire diye bir fırtına kopmuş denize böyle diyor. Gök karamış, gök gülemen başlamış, tipi yağmur yağmaya başlamış deniz kudurmuş dalgalar başlamış muazzam bir fırtına kasırga kopmuş denizler karan kopuyor tabi bir de buna gecenin karanlık ekleyince gerçekten korkunç bir hal olmuş böyle gök gürülüyor denizler üzerinde şişe çakıyor yılınlar düşüyor yağmur yağıyor fırtına esiyor tabi eski gemiler küçük gemiler hemen geminin yelkenleri parçalanmış yelkeni parçalanmış yelken direkleri kapıp düşmüş gemi salmana şu derken gemide parçalanmış gemide parça arılmış benim diyor annemle babam diyor geminin büyük parçasını tutulmuşlar tutmuşlar üzerine çıkmışlar böyle kalmışlar böyle diyor tabi diyor kim olsa korkar diyor ona da korkmuşlar böyle diyor. Çünkü yağmur, tibri yağmur ya yani sağdan soldan. Gök çatır çatır gürlüyor. Şimşekler çakıyor. Yılımdan düşüyormuş. Deniz algılanmış. Annemle babam diyor. Artık tabi ölüm ancak aklına gelmiş. Yani hiç kurtulma ümitine kalmamış artık böyle diyor. İkisi diyor. Bir geminin kopan parça üzerine diyor, Yapışmışlar. Duruyorlar. Bir defa diyor annem, diyor, babam değil diyor, ki anneme diyor, demiş ki babam diyor anneme bak hanım demiş buradan kurtulmamız artık imkansız. Deniz, kudurlu deniz, dalgalar, gök gürlüyor, yağmur yağıyor. Buradan biraz artık kurtulamayız. Ne olur helalaşalım demiş diyor. Helalaşmışlar ben de be diyor. Olmasın ikisi bir diyor. Tebbi sıfır etmişler, etmişler diyor. Tam o anda annem demiş ki babama diyor ah doğum sancım başladı yani günü daha değilmiş annemin diyor fakat tabii o korkuda heyecanda sütrecde o haldeyken annem başımı diyor doğum sancısı çekme demiş babama diyor eyvah doğur doğuracağım ben şu anda çır doğacak çir şey, sancım var şimdi ne aslanlar diyor denizler de berdi hava yağıştı. Babam demiş ki de anneme diyor, sen tuturma bu tahtalara, sen demişti iki elin çırkın, meşgul ol, şu dirende düşmesin inşallah sabah, hem bir de ölmesin. Ee, eh, ölse bile ben ölürüm ondan sonra. Babam yüzük on yatmış diyor, o tahtanın üzerine. Birini diyor tahtır yapmışmış, birini annem diye böyle belinen kavramış, annem de ilk çocuğunu doğuracak diyor, ilk arzu benimşim diyor, annem tabi diyor o gecenin karanlığında, o isen fırtına kasırgada, gökte çatır diyor, yağmur yağıyor, deniz kudurmuş diyor, karanlıkta, annem beni öyle doğurmuş böyle diyor. Doğurmuş annem beni ama, tabii annem bitmiş ama böyle diyor. anım yarabaya bir hale gelmiş diyor. Almış annem beni diyor eline, yani başım sıra batmasının boğulmayayım diye, e hiç olmazsa önce bizi ölelim, sıra bir ara ölsün diye diyor. Annem beni göğsü almış tutuyor bu şekele diyor, Babam üzerine yatmış diye hem annemi kavruyor hem de yapışıyor. Birden diye babamın kalbine bir ilham gelmiş diyor. Ne korkuyorsunuz? Bu işler başı boş mu? Bu esen yer, yağan yağmur, çakan şimşekler, bu kuduran deniz başı boş mu? Bunların Rabbi yok mu aşağı? Allah'ın bunda iyası yok mu acaba? İşte gelince, babam birdenbire diyor, Allahu Ekber diye, bir bağırma babam diyor. Allahu Ekber. Elbini sensin Allah'ım, sensin büyük Allah'ım, babam diyor sürekli, hep diyor tekbir getirme başlamış babam, tekbir başlamış babam diyor. Sürekli babam diyor. Allahu Ekber. Tabi canı gönülden, samimiyet, ihlasla babam diyor tekbir başlamış diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah, Biraz sonra diyor, deniz sakinleşmiş diyor. Yağmur kesilmiş, gökdüz gülüsü kesilmiş, fırtına kesilmiş, dalga yavaşça başlamışlar, deniz sakinleşmiş böyle diyor. Ama tabii yine onların diyor, ümitleri yok, daha doğrusu bir baba ümidi yok diyor. Annem zaten diyor, yarı komaya girmiş annem, annem artık konuşamıyor, bir şey yapma annem böyle diyor. Derken diyor, Babam da diyor tabi etrafa bakıramıyor diyor. Yüzükün geri yatmış diyor. Bunlar diye daha güneş doğmadan sabaha karşı bir kıyıya vurmuş bunların şeyi böyle diyor. Allah'tan takdir ile bir şey başıboş değil. Bunların üzerine bulunduğu kalasar parçalar diyor. Kıyıya vurmuşlar diyor. Babam bir bakıyor diyor. Aha su, soğan yere gelmişler böyle. Bakıyor babam diyor kıyıya. Tam da diyor, o anda diyor bir köyün sahne gelmişler diyor. Köylerle diyor böyle aşırı dalga fırtına oldu mu? Balık kıya vurularmış diyor. Köylerken kalkmışlar diyor erkeği kadını ele koymuşlar diyor. Sahne gelmişler, balık toplamak için gelmişler diyor. Tabi şu bu köyler bakıyorlar ki diyor gem denizde bir şey geliyor. Acaba büyük balık mı? Ne bu acaba? Bir de bakıyorlar ki insan üzerinde var böyle diye. diyor. diye koşup hemen geliyorlar diye kurtarmaya geliyorlar. Babam tabi diyor ayağa kalkabiliyor babam, babamın gücülü kullanabiliyor kendisini. Ama annem artık kendine değilmiş anda diyor. Annem diyor. Ben o kucağındaymışım diyor. Tabi çırış çıplakım diyor. Üzerime yağmur yağmış. Denin ıslatmış beni diyor. Kucağından annemin. Annem kendini bilmiyor. Hemen koşmuşlar diyor köyler diyor bir sedir yani bir divan tahta getirmişler diyor anne koymuşlar diyor en yakın bir eve götürmüşler diyor tabuttu köyü duymuş diyor yani denizde doğmamış. yani doğmamuş ama Allah kormuş ölmemiş bunlar bakmamış yani doğum yaptılar denizde o fırtına da o dalgada ölmeden kurtulmuşlar bunlar bütün kıyıya karmıştı gel oraya gelmişler. Hemen diyor, anneme diyor, soymuşlar kadınlar diyor, üzerine kurulamışlar diyor, ona yeni çamağı gidip onu yatırmışlar anneme diyor. Beni almışlar kadınlar diyor, beni yıkamışlar diyor, temizlemişler diyor, işte ebelik bilenler diye gereken görevi yapmışlar. Beni diyor kunduğa sarmışlar, anneme yatırmışlar diyor. Babamı öbür diyor, onu değiştirmişler diyor. Sonra diyor, köylü yardım yardımıyla diyor, bir ay orada kalmış, anne babam da kalmışlar diyor. Sadece gelmişler böyle diyor. Şimdi bakın muhtemelenler, Allah'ın kötülüğüne bakınız, Allah hikmetine bakınız böylece. İlk doğumunu yapan bir genç hanım, öyle evde değil muhtemelen böyle, da bayırda değil böylece, böyle. denizde böyle, denizde, hem de gemide değil böyle, gemide değil böylece, gemide değil, bir sal üzerine, tahtalar üzerinde, üzerinde deniz dalgalanıyor, fırtına isiyor, gökler çatıyor şimek çakıyor, yağmur yağıyor e kadın öyle bir doğum yapıyor kadına orada, kimse yüken anda kurusuna yardım edemiyor ancak bir on tutabiliyor dalgalar götürmesin diye bilek yapışıyor, o durumda doğumunu yapıyor ama tabi her şey Allah'ın iradesiyle Allah'a şeyleri görüyor, Mevlamız biliyor. İşte o çocuk, o çocuk Allah'ın izniyle Allah'ın böyle çok sevdiği bir kul oluyor çocuk. Böyle. İlim okuyor, irfan sahibi oluyor, ehli hal oluyor. Yani velayet makamına geliyor çocuk. Bu gibi hal oluyor. Ve işte bu hazireb-i Amr denen bu kişi, Allah'ımız sevgili salih kulu, böyle sohbetlerle öyle dermiş Arda bir. Allahu Ekber aklına gelmiş bu olay ekber, allah Ekber Allah'ın seni ne birisini Allah'ım vermiş bana. Yani akıl hayal ermiyor. Nasıl ben sağ çıkmışım diye kendine, kendine tekbir getirmiş. İşte demek ki muhteremdün kardeşlerim böyle korkulu durumlarda duafetlerde tekbir getirmek. Yani allah Ekber Allah Ekber. Tabi isteyen uzune getirebilir. Tekbizine getirebilir. Bir de bunun dışında şimdi kurban bayramında da bu tekbiri getirir biliyorsunuz. halif göre vacip oluyor. Vacip olan tekbir getirmek diğer mezhebe göre sünnet olmuş oluyor. Ne zaman başlıyor bu tekbir? Ne kadar sürüyor? Kur'an bayramının arefe günü sabah namazından başlıyor muhtemelenler. Ve İmamey'ne göre Ebus İmam Muhammed'e göre 23 vakitte yani Kur'an bayramının 4. 2 namazında gitmek üzere her farz namazından sonra sünnetede değil bakın. Yalnız Beş vakit namazının her farzdan sonra, tabi cuma namazında yine farzdan sonra selam verince hemen tebrik getirmek burada arada gerekir. Unutmayın inşallah bunu. Nasıl bu tekbir? Önce iki tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, sabit tevhid. Yine sonda tekbir, tevhid. E bunu tamamını okuyalım inşallah, beraber inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd. Yalnız Şafi Meslebi'nde olan kişilerin baştan üç defa tekbir getirmeleri gerekiyor. Hanefi iki sefer, Şafi'de bir seferdir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, üç defa getirmesi gerekiyor hani ikidir Bunu kikmet namaz kılan her Müslümanın bunu getirmesi gerekiyor farz namazını kılan kişi farz namazını kılıp selam verdim sol tarafına hemen önce bunu tekbire getirir ondan sonra Allahu mübarek selamı okur tekrarlayalım yine inşallah Allah-u Ekber, allah Ekber, La ilahe İllallahü, Vallahu Ekber, Allah-u Ekber, Velillahil Hamd. Yalnız sondaki D, de, T değil. Bazı da Hamd yapıyorlar. Burada anlam bozulur. Dikkat edin inşallah. Sonunda Velillahil Velillahil Hamd. Sonu dal D, latinciye D, sonu. Bir kişi namaz kılıyor. Tabi bu camide cemaat unutulmaz. İmam Hatırlar, Beyaz Hatırlar cemaat bir hatıra unutulmaz genelde cami cemaatında. Evinde namaz kılan kişi silam verdi. Unuttu bunu getirmeye. Henüz daha yerinden kalkmamışsa yine getirebilir. Yani hatta dua bile yapmışsa bile tesbih bile çekmişse bile ama namaz kılıyordan yerden daha kalkmamışsa yine bunu getirebilir. Getirebilir. Artık ama namazdan kalktı artık. zaman kalktı bitirdi işini. Aklına geldi. Tekrar bir kazası olmaz bunun tabii. Bir kişinin üzerinde kaza namazı var. Bu kişi bu tekbir günlerinde bunlara tekbir teşrik deniyor. bunlara. Bir kişi bu tekbir günlerinde Kazanamazı namazı kılarken o kıldığı kazanamaz tabii. önceden kalmış. Ne zaman kaldı günü bilmiyor tabi. Onlara tekbir getirmez kişi. Getirmez kazama getirmez. Yalnız bir kişi inşallah kazaya kalmaz ama bir kişi bu tekbir günlerinde yani arefe günüyle bayram günlerinde tekbir günlerinde bir kişi Allah korusun eğer bir vakit namazı kazaya kalsa, inşallah kalmaz. Kalırsa ne olacak? Yine bu tekbir günlerinde onu hemen kaza edince, onun arkasından tekbir getirmesi gerekiyor muhtemelen. O gerekiyor. Mevlamı şöyle Kur'an-ı Kerim'inde Sebebillah Ve zikrullahe fî eyyâmin ma'dudat velâbîrî ırlahe Allah'ın zik iniz şieyya maduda Bu sayılı ad sayılı belirli günlerde Allah Teala zikir edin Zikir edin İşte bu tebirdir Bu da tabi bir zikirdir Hatta Mevlan büyürüyor velezikrullah ekber Allah'ın zikri en büyüktür Mevlam buyuruyor yani kul Allah'ın zikeder ama Allah'ın kulu zikretmesi o tabi daha büyüktür. Yani kul Allah'ı zikredince tabi Sübhanallah gibi, Elhamdülillah gibi, kelime tevhid gibi ve bu arada tabi konumuz tek bir bağışam. Bir kişi böyle tekbir getirirken, getirirken Allah haberdar derken yani Allah kulu ziketiyor bu arada. Allah hatırlıyor. Allah'ın güldüğüne kabulleniyor kul burada. Kabulleniyor. Kul Allah'ı zikredince Allah'ın kulunu zikrediyor muhtemelen. Zikrediyor. Ki mevlam buyuruyor. Fez-i küruni ez-i kür-i kümmele Kullarını siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Tabi Allah'ın zikri başka kulu zikri başka tabi. Biz zik ederiz Mevlam bizi nasıl zikreder? Bize Mevlam karşını verir Mevlam'ın melece. Nedir Mevlam'ın karşılığı? Tabii birine sevap yazılır. Yani bir kuz bir defa Allah dese. Kuz bir defa allah Ekber dedi mi? Sağdaki meleğin görevi bu. Yazıyor. Hem de çok seviniyor Ona zaman. Şey bir bir güç gelmiyor. Bir Ankara gelmiyor. O mele bu da hoşlanıyor meleş. Hoşlanıyor melek. Yani bizi bunlar sürekli böyle kolluyorlar. Rakip dine buna murakip. Yani, yani sürekli bizi kolluyor melek. kolluyor bizi. Tabii bu da günah kolluyor. Sağdaki onun amiri, daha üstten bu. Bu sürekli bizi kolluyor ve içinden böyle can atıyor meleğin, ah şu Allah'ın kulu bir şey, zikretse, bir şey yapsa böyle diyor. Allah'ın zikretse, Allah için yapsa böyle diyor. Ve bir kulda Allah için bir şey yaptığı anda çok seviniyor. Olan zevkalıyor onu yazıyor böylece. İşte kul Allah'ı böyle anınca tekbiriyle, başka şey kul Allah'ı anınca demek ki Mevlam kulunu anıyor. Yani kula Mevlam'ı sahabı veriyor. Ayrıca dünyada kula bir de peşin olarak bir feyz öyle feyz feyz nedir bu feyz da bunu tadanda bir muta yani ruhsal zevk ruhsal zevk böylece ruhsal zevk ruh ondan bir tat alıyor. ruh ondan duygulanıyor ruh bir cehlere giriyor ruh ondan mağzdan bir sevince giriyor ruh ondan huzura giriyor böyle şey, huzura giriyor bir de bu arada Allah tam başkasına en büyük sensin denmez, muhterem din kardeşleri. Günümüzde bu iş çok yapılıyor. Tabi gafette bilmeden cahilce bu kelime kullanıyor. İşte en büyük sensin, en büyük şey, en büyük şey, en büyük şu, hayır müctemdin. En büyük Allah Teâlâ'lıyor. Tevbi anlamı bu işte böyle. Allah Ekber. Kebir büyük demektir. Ekber, bu ismi tavzili Arapça. İsmi tefsil yani en büyük ancak Allah cesareti. Allah'tan başına ne kadar varlıklar varsa varsa Allah katında hepsi aciz. Hepsi aciz böyle. Hepsinin bir başı var, sonu var. Hepsinin belirli bir gücü var. O güç de kendiliğinden elde edilmemiş Allah'ın verdiği güç belirleci. Allah Teala'ya karınca başı güç vermiş. Böyle mi aslana başı güç vermiş? Allah insanlara başı bir güç vermiş. Ama bunu taksim eden, takdir eden ancak yüce Allah Mevlamızdır. Ne aslan kendi sihri aslan olmuş, ne aslan persev güç aslanın kendiliğinden, ne insan insanmış kendiliğinden. Allah böyle irade dilemiş, Allah böyle takdir etmiş. Allah Teala dilediği kuluna dilediği özelliği vermiş, vermiş. Bu için hiç kimseye en büyük sensin, en büyük şu denemez böyle. Diyene günah girer Allah korusun tehlikedir bu. O kişi bundan hoşlansa bunu o tabi gıra girmiş olur bence. Bunun için Allah ibadet demek bu anlama geliyor. En büyük ancak Allah'tır. Büyüklük Allah'a mahsustur. böyle. Onun pudeti, azameti, kusiyeti sonsuz ve sınırsızdır mevlamızın böylece. Büyük onundur böylece. Mülk onundur. Ve mevlamız şöyle yapıyor. Ee, İsa surun son ayeti kerimende keremesinde ve kulüle hamdüllâh ne kul, abi Muhammed'im söyle, ümmetin söylesin, ne diyelim, Elhamdülillahillezî, bakınız, Mevlam diyor söyleyen bakalım, e, Söyle elhamdülillah. elhamdülillah, Elhamdülillah, Bütün bütün hamdü sena övgümediler, Allah mahsustur, el öyle Allah, öyle Allah ki, <gülüyor> hayır o çocuk edilmedi haşa o yaratır o böyle yaratır hatırır. yaratır. nesil devam edersin ancak bizim aileler olur böylece nesli vermesi böyle o bir yolun koyundan koyun der. kediden kedi aslanı aslan sen insanları böylece bu, bu varlığa mahsutur yani bu mevlam şöyle buyurdu Hristiyanlar Aşağı vakti andı saputanlar ne dediler? Hasî İsa Allah'ın oğlu dediler kardeşe. Neden babasız doğduğu için? E, yüce Allah bunu yaratayım oturanlar. Yüce Allah annesiz yaratır, babasız yaratır, yoktan yaratır, yaratır kardeşe. Evet bizlere göre bir çocuğun doğum meydana gelmesi tabi ana baba denen böyle sebeplere bağlıdır. Ama bu kuralı koyan Yüce Mevlamız, yani fırtat kanunu, neslin üreme, türemesi, Allah'a bir fırtat kanuna bağlıdır. Allah bu kanunu kuralı koymuştur. Bütün canlara bunu iman mecburdurlar. Bunu aşamazlar. Ama Allah buna hassa bağlamaya muhtemelenler. Dedi tabi şekilde, Benim öyle buyurdu. Habib Muhammed'im söyle, bütün hamd-i sevgiler Allah mahsustur ki o aşağı evlat edinmedi. Velem yekün levi şerikün fil mülki. Velem yekün levi şerikün fil Bu mülkünde ona aşağı şerik ortağı yoktur. Mülk yalnız onundur. Emir, hüküm, egemenlik, hakimiyet Allah'ın tezahı Kimse karışamaz. Böyle. Hiçbir varlık Güneş yerini değiştiremez. Yıldızın yörüngesinden değiştiremez. Hiçbir varlık Allah'ın koyduğu fıtri kanunları değiştiremez bir Hiçbir varlık kim olursa olsun böylece ölümü önleyemez. Yaşlanmayı önleyemez. Koboca fırtınayı engelleyemez. Gelen soğuk havayı, yaşlıyı Belab yürüyor mülkünde mülk onundur, onun mülkünde Allah'a aşağı orta şeriki yoktur Kim sonuçlara işine karışamaz karışamaz böylece Allah'ın konuyorsa kurallar onlar işlerler böylece velem yekün leh veliyyum <Sessizlik> Haşallah aciz değil ki onun bir velisi dostu olsun yardım etsin ona yani Allah'a aşağı yaratmak aciz değil de yani ona bir yardım etsin böyle. Onun velisi yardımcısı olsun, Allah onu melecektir böyle işte. Uyucam evla, ne meleklere muhtaç ne bir şey muhtaç. yapacağım böyle işte. Ya o dur böyle. Şu güneşe baktığımızda, ben çok etkili bir güneş. O güneşteki korkunç enerji mutlaka. Korkunç enerji güneşteki böyle O enerji ki büyük patumlar dünyayı etkiliyor böyle. Korkunç enerji. Dünyayı ısıtan, suları buharlaştıran ki su çevrimi yani denizden tuzlu kalkıyor, tekrar geliyor, tatlısı hareket ediyor. Bunları yapan kim böylece? böylece? İşte, güneşi bu enerjiyi veren, güneşten binlerce kat daha büyük yıldızları da yaratan ama. Böylece. Yaratan böylece. Arşif yaratan böyle. Melekleri yaratan, Rabbimiz nasıl yaratır? Kün fevkü. O ilahi iradelediği anda, olmasını istediği ol dediği anda Allah Teala'nın istediği anda istediği şekilde oluyor böyle iş. İşte Mevlanon sonra şöyle Ve yapıyor. Vekem bihrü tekbir. Bela O halde o Rabbini tekbirle an. O Rabbini tekbirle an. Yani Allahu ekber'de en büyük ancak Allah'tır. Allah'ın büyüklüğüne kabullen, bunu ikrar eyle, bunu sürekli söyle, çok çok söyle böylece. Ancak büyük Allah izah hali İşte muhtemem deyim kardeşlerim. İnşallah Teala böylece. Elimizden geldiği kadar da Rabbimizi tekbir analım, tekbille. Allah'ı ben diyelim. Bu arada bakınız bir de işte e, namazın özelliğe bakınız değil mi namaz özelliğine bir namaza bakınız ne kadar tekbir var namazda. da tekbir var. hadi onu herkes dinliyor oluyor biliyor. Ama namaz tekbirini ancak namaz kılanlar söylüyor Allah-u Teala. Söylüyor Söylüyorlar. Bence. Söylüyorlar. İnşallah namazımıza inşallah daha dikkat edelim. Namazımızı daha güzel kılmaya çalışalım daha güzel konulara çalışalım. Mesela bir kişi memur bir çalışıyor. işçi bir çalışıyor. Ne yapıyor bu kişi? Biraz da yükselmesi için. Hem rütbesi hem daha yükselmesi için kişi ne yapıyor? İcabında dışarıdan okuyor, imtihanlara görüyor, şunu ya bunu yapıyor. Yani üst derece çıkmak için kişi nasıl çırpınıyor evvelce. Çırpınıyor muhtemelen. Bir esnaf, bir sanatkar, bir serbest çalışan bir kişi de biraz daha çok çalış, kazanayım diye böyle. Daha güzel mal getiriyor. Müşterisini daha güzel güleriz gösteriyor. Daha orışıyor, çalışıyor, çabuk eden biraz daha çok kazanayım diye. işte dünya gösteren bu hırsı inşallah manevete gösterelim. Muhtemelen. Ama namazı biraz daha güzel kılayım. Biraz da sevam olsun. Bir de bu arada inşallah namazda tebirleri alırken de ayakta rüküye giderken, secer ederken de ne diyoruz? Allah ekber derken de bilelim ki Allah o kadar büyük ki, o kadar büyük ki Mebla'ım muhtemelen Şu yedi kat gökte düşünemeyin Yıldız alemi düşünemeyiz böylece. Şu atmosfer olaylar aslında göklerin gülenmesi böyle. Muazzam lüzusun esmesi, havanın esmesi, kardan soğukların gelmesi nedir bunlar? İşte atmosferik bir olaylar karşısında kul aciz. aciz böyle. Devletler aciz. İnsanlık aciz müsteremler. Aciz insanlık böylece. Bırakalım gökleri, bırakalım ayı güneşli bakalım böylece. Şu atmosfer olayı karşısında kul aciz kula böylece. İşte Allah-u Ekber. En büyük Allah'tır. Güçlü O'dur. Kuvuda sahibi Allah'a Onun kudası sonsuzdur böylece. Mülk O'nundur. Egemenlik O'nundur. Hakimiyet O'nundur. O'nundur. Ancak O'dur büyük olan. Bir de ne düşüyor? Kulluk görev düşüyor muhtemelen. O yarattığı bizleri yoktan var etti. Hayatımız O'na bağlı. Kaderimiz O çizmiş mi yok Ölümüzü o takdir etmiş. Nerede öleceğiz? Hangi mesara gireceğiz? Takdir etmiş. Tabi insan ölüp bir yere saman çöpü gibi sürüp kalmıyorsan kabirde ama. Ruh ölmüyor şey bu terminde. Ruh ölmüyor böyle. Beden ölüyor. Hücre dağılıyor. Allah her şey dönüşüyor. Her dönüşüyor. Ruh aynı hayatta kalıyor. Akıl, bilinçler, ruh hayata kalıyor ölümden sonra da ben aleminde. Biz tabi göremiyoruz. Rengi olmanı göremiyoruz. amurla bizi görüyorlar böylece. Ruh gene bilinçli böyle. Bilinçli. Tabi mahşere gününde hesap almak üzere aya kalkacağız. Kalkıyor muhteremler. Nice evliyalar korkmuşlar da ah demişler annem beni keşke doğurmasaydı. Yani keşke dünyaya gelmeseydi, hiç var olmasaydım hiç. Neden? İşte mahşer günün dehşetinden korkmuştumdur. Hesap vere, hesap vereceğiz. Allah aşkına mutem din kardeşlerim, kendimize gelelim. Gafir olmayalım mutemdir. Bayramlara gelip geçer, siyana gelip geçer böyle. Hayatta gelip geçer. Hepsi geçecek, hepsi geçecek. Gün, yaz, kış geçecek. Ama bizler mutlaka mahşerde kalkıp hesap vereceğiz. Allah soracak. Bir tarafta cennet, da cehennemi bekleyecek. Bunun için inşallah Teala aziz din kardeşlerim namazı güzel kılın namazını inşallah. Allah'a affetlerken bilirim ki ancak Allah büyüktür ve size bir örnek ver demişte bakınız denizden oturan bakalım böyle. Geminin yelkenleri parçalanıyor. Yelken direkleri kırılıyor böylece. Gemi böyle parça ayrılıyor. Yolca düşüp dağılıyorlar. Bakınız bir taraftan gök gürlüyor. Şimşek çakıyor. Gecenin karanlığı tipili yağmur fırtına esiyor. Deniz dalgalı bir sal üzerinde iki genç yeni evliler daha böyle olacak böylece bak yapışmışlar denizde o dönemde tabi teslimetsi yok yardım yok o dönemde tabi azla hava kalmış hiç işte tabi ama Allah yetiyor tabii kulağına bakınız bu da yetmiyor imtana bakınız bir de kadın öyle bir ortamda kadın bakınız doğum yapıyor ilk çocuğunu hem de kanı yapıyor böyle daha önce değer mi tecrübesi yok kadıncağız. Kadın ilk doğumunu yapıyor. Rahat yatağında değil, hastanede değil, doğumunda değil, muhtemene baktığınızı böyle. Allah'ın takfine baktığınızı böylece. Sallanıyor sal, batıp kalkıyor. Fıtına esiyor, yağmur üzerine yağıyor, şimşek çakıyor, deniz dalkalanıyor. Kadın onun üzerine doğum yapıyor Ne kadına bir şey oluyor, ne çocuğa bir şey oluyor. Yok çocuk, insanlara rahmet oluyor çocuk böyle dinin için çalışıyor. Fakat orada babası tebrik ediyor. Allah-u Allah-u Allah, Ekber, Allah, Allah sensin büyük olan. Sensin kudres sahibi. Sensin güçlü olan Rabbim. Yani o anda biliyor ki o çocuğun babası o anda Allah'ın gücü bulutlarda yeter. Yağmura yeter. Fırtınaya yeter. Derinize yeter. Allah'ın gücü hepsine hakimdir böylece. O inanıyor, tekbir getiriyor. Biz de inşallah bize de aziz cemaatimiz böyle e, namazda, namazın dışında da bayram tekbirlerine inşallah bu tekbiri getirirken biraz da bilinçli çalışalım. Allah-u Teala inşallah bayramınızı mübarek etsin. Ve bunu İslam aleminin inşallah hayli vesile kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.